size Medine-i Münevvere'mizden Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendim'in talihetlerinin mübarek şehrinden konuşuyorum. Cumanız mübarek olsun. Allah niye mübarek günleri gecelere sıhhat ve afiyete eldi. O günlerin geceleri ayrımdan, dereketinden, sevabından, mütefatından, istifade edenlerden elbet. Biliyorsunuz Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz'in pek çok isimleri ve sıfatları var. Mesela en çok bildiğimiz Efendim bir tanesi Muhammed Efendim Kur'an'ın geçiyor. Efendim bir Ahmet. O da Kur'an'ın Kerim'de geçiyor. Efendim Odan sonra sıfatları var. Mesela Mustafa, Mustafa gibi. Efendim e, Künyesi var, Ebu Kasım gibi. Efendim bu sıfatlar içinde tabi. Kur'an-ı Kerim'den alınmış olanlar var. Hadis-i Şeriflerden efendim seçilmiş olanlar var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bizden kendisinin efendim söyledikleri var. Ee, mesela e, ben diyor haşırım yani e, insanlar e, akıbim en son peygamberin manasına e, kendisi böyle kendisi saklamışlarıyor. Mesela ben dedem İbrahim Aleyhisselam'ın e, duası eline açıp ya Rabbi sen hanımımı, yavrumu böyle ekim bir tercih senin emrinle bıraktın sen onları efendim, bol rüzuklarla, meyvelerle rızıklandır ve efendim içlerinden onları doğru yola çağıran, onları tertemiz manevi bakın pırıl pırıl yapan bir peygamber gönder diye dua etmiş. Bu dua Kur'an-ı Kerim'de de var. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı dua. Ben o duada geçen bir peygamber gönder onların içinden diye İbrahim Aleyhisselam'ın söylediği. O peygamberin, onun duası. Sonra İsa Aleyhisselam'ın müjdesini buyuruyor. Efendim onlardan bizi ilgilendiren bizi ümitlendiren efendim farsçadan birisi de şefaa olmasıdır. ordadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemefefetisi. Şefaa yani aynı harfi de takip ettiği şefaaç demek. Et Keseye ümmeti. ul Ümmetin defaçesi bir şefaa aç li es ümmeti. Yani ümmetin üstü günahkar yüzü defa kullursa olsa hatalı olanlar da olsa onlara da şefaat edeceğini, kimliğimizin geldiğini koruyor diyor. Bunları eee hadis-i şeriflerden, ayetlerden biliyoruz. Efendim bilmeliyiz yine Raûsul Rahîm'in bu manada çok merhametli, çok merhametli bir peygamber olduğunu celdetleri biliyoruz. Onun için efendim eder sıradullah a.s. divayet ettiği bir sebeple başlamak istiyorum. Medine'de olduğumuz için ya merosan nemindir hadis cerkete koyuyoruz ki la ezalu eş ba'u ve eş hatta akulu ya rabbi şitteni ki men tale la ilaha illallah ye yuqalu este taatike leke velali ehadin kablike taati yatta ehad illi ehadun kale la illa Burası Resulullah. Bir deli bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz istikbale ait kıyamet konulduktan sonra ahirette hukuk bu, bu bulacak. Bazı olayları anlatır, anlatırdı hadis-i şeriflerinde. Burada da buyuruyor ki La ezadir eşfa'u Şefaat etmeye devam edeceğim, devam edeceğim. Devam edeceğim. Devam edeceğim. Şefaat edeceğim. Edeceğim. Edeceğim. Şefaatim kesilmeden Efendim şefaat etmen devam edecek. Ve şefa o şefaatin de kabul olmayacak. Peygamber Efendimiz hem şafadir, şefaat edicilik hem de şefaat hem de şefaat yani şefaati makbul olan, kabul olandır. Yani bazı birisinin aracı olur da aracılığı kabul olunmaz. sen aradan çekil, karışma demedir. Yani şefaati efendim iş görmeyebilir. Ama Peygamber Efendimiz öyle değil. Efendim, evet. şefaat eder, şefaat eder, desir eder, icra olunur ve efendim ee, makbuldür. La evlanul eşfau ve üşeffa'u. Şefaat edip duracağım ve şefaatlerim de kabul olur, duracak. Hatta ekule nihayet diyeceğim ki Ya Rabbi şefs-i nesîmen sâle la ilahe illallah Ya Rabbi la ilahe illa fiyer Herkese şefaat etmek istiyorum. La ilahe illallah Muhammedun Resulü'nü deyip de mümin olan herkesin kurtulmasını istiyorum. Ümmetimin Efendimiz selametini istiyorum. Bunu da kabul eyle. Bu şefaatimi de makbul eyle diyeceğim. La ilahe illallah demiş. Susuru çok. Ettiği çok. Hatası çok. Efendim böyle pek güzel bir şekilde başarılı bir müslüman olarak geçmemiş ama Efendimiz gene kendisine tabi diye, Müslüman diye, mümin diye şefaat etmek istiyor. Efendim, onun üzerine Allah-u Teala Hazretleri tarafından buyurulurken ki ''Feyyukalu lez bihaz in illeke velali ahadin Bu, sana ait bir iş değil. Senden önceki kimselere de ait olmadığı gibi daha önceki şefaatçi peygamberlere sülül azümcül peygamberler İbrahim Aleyhisselam gibi mesela, onlara ait olmadığı gibi senin için de değil bu benim diyecek Allah'ı kaderciler duyuracak. Her ayatta gün hiç kimse kalmayacak. Sadece la, la ilahe illallah, la ilahe illallah demiş olan, mümin olan hiçbir kimse kalmayacak. İlla sadece minha oradan çıkacak. Demek oradan çıkacak dediği, yani cezası çekmek için cehenneme girmeyi. Evet, her zaman kısacası ben de söylediğim gibi. Müslümanlar iki çeşit. Bir kısmı efendim cehenneme düşme düşmeden cennete gidenler. Bir kısmı da ceza suçlu kabahati olduğu için cehenneme düşüp sonra cehennemden böyle Peygamber Efendimizin sefaatine efendim çıkanlar. Bu da bizi biraz ikaz eden bir tarafı bu hadis Demek ki müminim diye la ilahe illallah diyen bir kimseyim diye şey yapacağız. Efendim e, gelişemeyeceğiz yanlış işler yapmayacağız haram yemeyeceğiz günah işlemeyeceğiz aksi takdirde mümin olduğu halde bina işleyen, haram yiyen Allah'ın yasakladığı işleri yapan, emrettiklerini yapmayıp ihmalden davrananlar ne olacak? demek ceza çekmek için cehenneme girecek ama Peygamber Efendimizin şefaati efendim, onları da cehennemden kurtaracak diye burada anlıyoruz. Tabi Cenab-ı Hak'tan dilediğimiz Allah-u Teala Hazretleri bizi efendim bir gayri hitap yani hesaba da tabi tutmadan, terletmeden, yüzmeden, korkutmadan efendim doğrudan doğruyu cennete soksun. Şey, Peygamber Efendimizle beraber, sevgili kullarıyla, mukarreb kullarıyla beraber cennete ilk givenlerle beraber, cekulü evveliyle yönete girenlerden eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Mübarek devletini, mescidini, türbesini ziyaret ediyoruz. Şefaat ya Resulallah diye Efendim, aşıkı sadıklar gözyaşı döküyor. diyor, tekçe divan durup yalvarıp yatarıyor. Nuvacehe-i Şerife'de yani Peygamber Efendimiz'in türbesinin parmaklıkları karşısında. Efendim tabi Allah-u Teala Hazretleri duaları kabul edecektir. Efendim e, Peygamber Efendimiz de şefaat edecek. Şefaat edenlerin ee, en kıymetli olduğundan, şefaati reddedilmeyen bir şefaati olduğundan Allah da onun şefaatını kabul etti. Efendim bizi azabına uğratmadan, hesapta terletmeden güzel iknaf cennete girenlerden seyredildi. Ee, Peygamber Efendimiz benim gülahter kulları da şefaatim olacak ama diyor o da o duruma kalmayın. İşte o durum tabi cehenneme bitirsen sonra kurtulmak için olacak. O bakımdan günah işlememeye çok dikkat etmeli. az ve sevgili kardeşlerim kendimiz dikkat edelim. Tabi kendimizin ateşte yanmasını yeğenleme atılmasını, beyir beyir çakır çakır yanıp azart verilmesi istemediğimiz gibi sevdiklerimizi de istemeyiz. Annemizi babamızı, kardeşimizi, çocuğumuzu, komşumuzu, arkadaşımızı, dostumuzu da kurtarmak isteriz. O halde ne yapacağız? İslam için çalışacağız. Hem imanın iyice öğrenilmesini, öğretilmesini sağlamaya gayret edileceğiz. Kürtümüzde, yakınlarımızda, sevdiklerimizde hem de İslam'ın yani nasıl yaşanacağını, hayatımızı İslam'ca, Müslümanca nasıl geçirmemiz gerektiğini çok iyi hesaplayıp öğreneceğiz. Ticaretçi nasıl yapmalıyız? Düğünü nasıl yapmalıyız? Aile hayatını nasıl çöldürmeliyiz? İçtimai münasebetlerimiz nasıl olmalı? Efendim hayatımız nasıl geçmedi Efendim ibadetleri ne türlü yapacak daha güzel olur? Bunlara çok dikkat etmeliyiz ve bunları sevdiklerimize, sevdiğimiz için canla başla öğretmeliyiz. Bakın elhamdülillah tabii bizim radyom, radyomuz, televizyonumuz, gazetemiz nedir? Birinci bir çocuk mekteptir. Mekteptir. Yani mektebe çocuklar gidiyorlar, sıralara oturuyorlar, hele bir kağıdı, bir çıkartıyorlar, hocaları geliyor kapıdan, alıyorlar, anlaşıyorlar, oturuyorlar, des kabulüyorlar. E bizim bu radyomuz, televizyonumuz da neşet. Ama biz efendim mutfağa gidiyoruz. Hanım yemek yaparken radyo da sesimizi duyuyor. Salona gidiyoruz. Ev, evinden çıkamayan insanların yanına gidiyoruz, işçinin yanına gidiyoruz, harcada. Bir taraftan eliyle iş yapıyor, bir taraftan radyodan bizi dinliyor. Şoförün yanında gidiyoruz. Şoför bir taraftan arabasını sürüyor, para kazanmak helalinden. Allah yardımcı olsun. Bir taraftan bizim radyomuzu hem dinliyor, bazıları da aç bile, şey bile. Bir de müşteri duysun diye dinletmek için radyoyu özellikle bizim tarafı açıp dinlettiriyor. Tavap kazanmak için. Demek ki biz, efendim, ee, okula çağırmıyoruz öğrencilerimizi evet. öğrencilerimizin yanına gidiyoruz bir evine gidiyoruz, iş yerine gidiyoruz iş yaparken günlük hayatında efendim bir taraftan işini yapıyor, bir taraftan da istihdamı öğreniyor evet. onun için radiyo çok önemli fevkalade önemli sürüstü çalışmayı efendim, herkesi sevmeyi herkese iyilik yapmayı efendim düşmandan yılmamayı ne bileyim e, ne kadar güzel kuyular varsa ecdadımızdan Tarih boyunca tarih kitaplarının yazdığı göğsümüzü kapatsan bunları öğretmeliyiz. Çok kıymetli, edebi, değerli konutmalar yapılıyor. Elhamdülillah 24 saat mektep, 24 saat açık olan mektep. Tatili olmayan mektep, tatilde de devam edilen bir mektep oluyor. Onun için insanlar Biyanmeme düşmesinler, değil değil yanmasınlar, cennete girsinler de edebi saadet evde ne diye çalıştığımız için bu çalışmalar çok güzel değil Tabii radyo çok güzel bir çalışma ve eğitim ve vasıtası bu sorulara e, bitirilmiş bir bayraktır. İnmemesi lazım. E, zahmetli, masrafı, karı yok, efendim, meşakketi, mikmeti, tehlikeli çok olsun. Elbirliğiyle efendim evde devam edeceğiz. Türkiye'nin en büyük bütçesi Milliyetine ayırılmış dükkanın en büyük sayı mesela eğitim çok önemli. İşte bizim yaptığımızda önemli olduğu için eğitim çok önemli olduğundan ne yapmamız lazım? Bu masrafları görüstememiz lazım. Tabi özel olduğumuz için devlet bütçesinden yardım almadığımızdan, kimseye de eyvallah demediğimizden dinleyicilerin altımız destekliği nasıl destekliydi? Ezekan verecek, efendim yardımcı olacak çeşitli şekillerde seviyorsa sevdiği taktirde yayını destekledik. Mekteplerimiz de var. Mekteplerimiz de yeri başka. Bu gibi hayırlı şeyleri desteklememiz lazım ki İslam cihana yayılsın. Seyri Müslümler bile İslam'ı öğrenip sevsin, Müslüman olsun ve efendim e, bir düşmesinden düşmesinler. Biz herkes seviyoruz. Amerikalı da seviyoruz. Ruslu da seviyoruz. Çinli'yi de seviyoruz. Hepsinin imana gelmesini Cennete düşmesine, cennete e, gitmesine çalışıyoruz, efendim. Evrim çalışması o demek? İslamı getirmek. Onun için oluyor. Ki, Müslümanlar savaşmıyorlardı da Müslümanlar, işte onları İslam'a çağırıyorlar. Müslüman on kardeş diyorlar. Olmaz. E o zaman Müslümanlara çağırıyor. Ne fesat? Bölen yapma. Yani sen böyle öyle mesela, efendim, saraylar yaptırıyor istilal yapıyorsa, bir Giravının bir mezarı için yapılan Efram'ın o azzanlığına bakın. Habit, yani e, bir e, çirkin duygudan ne rüzum var ya yani? yanlış bir inançtan demek ki malem Müslüman olmuyorsun o zaman Müslümanlara tabi ol demiş. E, tabi de olmam, fikneye sesata, zulme de devam ederim, Müslüman da olmam. E, o zaman ben de sana o kötü bir zulmü yaptırmam demiş. Ecdadımız zulmü engellemiş. Mazlumun yanında yer almış. Adaletsizliği reddetmiş, adaleti Eline çalışmış, mümin müddeti insanlar. Efendim öyle olmuş ki bir e, yerden geçerken üzüm kopardıysa sahibi yok e, parasına bir dev parçasına efendim, üzümü kopardı o yere bağlamış. Bu kandan kaynaklanan güzel ahlak. Bu güzel ahlak değil de. Biraz ne ediyorum hepiniz allah Teala Hazretleri'nin rızasına erin peygamber efendimizin şefaatine nail olun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen sevdiği razı olduğu ümmetle olun sevdiği razı olduğu hizmetleri ümmette yapanlardan olun İslam'ın bayrağını tutanlardan İslam'ın yayılmasına çalışanlardan olun ikinci adresi okumak istiyorum izahtan sonra Efendim, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki la ilahe illallah Hemna ul ibadet min fekhi Allah alam yuhteru safkate dunyahum ala. Beyda aheru astafete dunyahum ala dinihim qad ur da ilahe illallah liittefekim qad sahhu keza ke. Enes radyullah faset. Hadis hiç kimse rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz ki la ilahe Yani Allah var Allahsız geliştiği tersleri yok, geri göğü yaratan alemlerin Rabb'ı Allah Teala Hazretleri. Ya ilahe illallah. Demek bu söz elime-i de Semnaul idade misafillah. Allah'ın sahrına, cezabına uğramaktan bunları korur. Allah'ın gazabından gazabının ki yazetini men eder. Allah böyle diyene gazab etmez. Ama ne zaman? Mâlem yüktirû rafakka saygısın yâhum alâ dinihim. Dünyalık taraflarını dinlerine tercih etmedikleri takdirde, etmedikleri takdirde. Işte. Yani dünyayı tercih ediyorlar, cinlerine iptal ediyorlar. Dünyayı tercih ediyorlar, ahireti unutuyorlar. Dünyalığa dalıyorlar, ahiretlerine çalışıyorlar Ve dünya merfaati yüzünden iyiliklerine, imanlarına, ahlaklara da esir işler yapıyorlar. Ha, o zaman e, değil, yanlış bir tercih yaptıkları zaman. Böyle yaptıklarının zamansı ''İzâ âşerû taf-tâfet -taf, dünyâhûv alâ dinîm'' dünyalarını tercih ettikleri zaman Siyâme-vâkir, sakin hayatları, şehitleri, zevklerini, eğlencelerini, zulümlerini, yanlışlıklarını tercih ettikleri Allah'ın emirlerini dinledikleri, dinlerini önemsemedikleri zaman ne olur? Tüm Bütün makarıyla aile aile ile başlıyorlar, camilere geliyorlar, giriyorlar, giriyorlar yanı oturacak yerde tek bir vaiz ayda hinden Allah Teala Hazretleri onlara bu sözü reddeder. Ruh ses kaderinin la ilahe illallah sözü kabul olmaz onlardan. Bir yüz demek yeri döndürdük reddedildi. Benim bu la ilahe illallah'ını kabul etmedim der yani anda ve kalbimi lafzedip. Selam söylüyorum. Çünkü la ilahe illallah inna fe sen la ilahe saffa diyorsa bu dinayı istemiş. Dünyaya da alıp unutmayacaksın. Ya mevfati için izini Efendim, din düşmanlarıyla işbirliği yapmayacaksın. Müslümanlara zarar vereceksin, Halka hizmet edeceksin. Bunları yapmadın sen kendi evine Haram ettin. yedin, aldın. Efendim, günaha girdin. Gülalimlerle, keperlerle işleti yapın. Zaten yalan dedin. Senin gayri zannattın. Hizmeti yok allah Teala. Artık ne kadar önemli dinimizi iyi öğrensek Herkese nasıl ticaya gelecek Nasıl ticaya gelecek Dinini dinlemek azaldıkça Efendim ahlaklık sürdürüyor, solutuyor Artıraçlarımızdan bir tanesi burada sosyal ediyoruz e, Şarkıçlarımız işte, geldi Şarkıçlarımız geldi elhamdülillah Diyorlar ki Türkiye'de bir ahlaklıklıklıklık var Aman Allah'a kadar çok vardır ama vardır İyi ahlaksızlar çalışmamıza lazım. iyi de var. Her her şeylerde iyi olaylar, polis, ticarete bakmaya gidenler, olaylar, edepsizler, huzursuzluklar, tutucular, test tutucular, görüyoruz. Yani var. Yok ki Efendim, o gündemi keşke yok olacak. Ama var var. Var ne yapacak? İyi insanlar iyi soru alması geçide azaltmak yani fitoplazmı öldürmeye çalışacak. Patak yo, patak kültür sulu çalışacak. Civit sem çalışacak. Gezersek şeydice her türlü şey verecek. Efendim fitoplazmik, efendim üremeyecek, hastalık gelecekse şeycek, salgın hastalık olursa dikkat edilecek. Hadi yani, tıpta yapıldığı gibi efendim e, o zaman eee bariyer sorular da iyi tasarlotsan Böyle çalıştırılsa, bir an, bir bistan olur, eski olur ama böyle yapılmadığı zaman, ikiler hapis olursa, ipleri bastırırsa, zaman tüyler basar, cebeler basar, biletler basar, ordular girmedi, efendim felaketten gelir, Allah felaket yazdı. eski olur, fel olur, efendim çeşitli afetler olur, o zaman hep Allah'ın cezasıdır, teker teker. Fatirler tozlatmadı, haram yediği, zürüm yapıldı diye Allah cezalar sorur. La ilahe o zaman kurtulmak eder. Yalan söylüyoruz. Derm Allah. Der. Çünkü dinlerini ithal dünya ölçü bir Onun için iyi Müslüman olmak söyleriz. başka çağırıyor. Ya birazcık Müslüman olayım, yüzde beşlik Müslüman olmak yeter. Öyle diyoruz. İyi Müslüman olacak. Açık şekilde Allah yalan söylüyor. Derm La ilahe illallahı kabul etmez ve tabi afet de ceza olsun. Üçüncü hadis işte geçiyorum. Efendim o da yine Enes e, radiyallahu aleyhi ve başka İbn-i Neccar rivayetinde başka bir kitapta. La ilahe illallah ilmetin azînetin kerîmetin halallah. Halallahü teâlâh. Ta men talihâ mukbisen ve ceber cennet ve men kâlehâ kâziden hafamet fâlehu ve demehu ve kâne masri ruhu fati rahû fati rûh ilen evet la ilahe illallah sözü kelimetin azîmetidir fazlan bir kelimedir ulu bir sözdür kelimet-ülallah'tır all Allahu Teala hazretleri bildiğinde söylediği bir sözdür önemli bir sözdür Allah'ın sevdiği bir meseledir bir sözdür sen cahil ha muftitah ki illallah İhlas ile iman ile içtenlikle efendim tertemizliğilerle inanarak söylerse söz göbez cennete. Cenneti kendisine vacip hale getirir. Yani cennet kendisine gerekli olur. Allah onu cennetine satar. C'alâ illallah dedi bu kulumu cennetine satayım der. Böylece cenneti garantilemiş. Cenneti sağlamış olur o kimse. Ama ve men kâlea der. bu sözü söyler? Yani adam aslında büyümüş değil. Kalbi fesat Müslümanların arasını yaşadığından Müslüman gibi davranıyor ama kalbinde imat yok. Ee, yalandan la ilahe illallah diyor. Asamet mâ lehû ve ve canını kanının dökülmesini korumuş olur. Ama vekâne mesir oluyorlar bir cehennem olur. cehennemden gider çünkü gerçek duygularla, iflasla demedi efendim yalancıdan gelir. La ilahe o zaman cehenneme gider. Allah tabii insanların yüzüne bakmaz, efendim dışına bakmaz, elbiseyle bakmaz, efendim yüzüne ziletine bakmaz, kıyafetinin efendim omuzunun efendim işaretine bakmaz, vekle bakar, kalbine bakar. Amelinin ihlaslı olup olmadığına halis muhiz temiz olup olmadığına bakar temiz olmayınca kabul etmez ve o zaman la ilahe illallah demiş ama yalandan demiş onu cihazıma atar Allah sizi hakiki müminlerden sayılırsın bu hakiki mümin olmak da tabii tabi kardeşlerim bir eğitim işidir yani hocam tamam ben senin bu vaazından sonra bu hadisleri duyunca hakiki bir kuman olmak istiyorum istiyoruz Dese, hakiki bir kuman olmak kolay değil genel kolay için şeytan almasın biz aldatır, biz yani ya ettiyken ya ne bilsin o hadise ama başlamış biz ettilerim yani etik bastırır. Şimdi, haramın karşısına getirir zaman harabat nehir ettirir, haramı bu işte değil. Ya sen ama, ya sen ama sen ama ya bir, hadi salim bin hadi ettiğim lazım. ruhum konu üzerinde sizlerden emretiş şart siadesini kuvvetlenmesi lazım. Ben bir eğitimden lazım ki yunus gibi olsun. Evlen olsun. Hacı Bayram Veli gibi olsun. Teşirat olduğu bir Muşumlu gibi olsun. adam, efendim çelik gibi topaklar olsun. Topak ağlam olması lazım. Ahlakının tırıl tırıl. Bu bir eğitim. Dini eğitimidir. Efendim tasarlıcı eğitimidir. Nefis derdiyesidir. Ahlakın temeli nefis derdiyesidir. Evet ilahiyatta okuruz. Yani lazım olduğu tek bir de baktım. Bir iki belirte şey yazık etsek, bir sene etmeye bostu. Ahlakın temeli Evet. Aylar, ahlak şey, kitaplar var biliyorum. Profesörler yazmıştır okuyun. Ama her şey sadece paragraflar Kişinin imandır. Efendim ne bir sevdiği eee imanda yaşotduğu zaman evet güzel avantaj olur. Gerçi Efendim, bir yerde uyumaz. Bir yerde insanı gene hatalı iş yaptırır veya yarım yaptırır. Şarşıda pazarda ahratı olur ve özel hayatta bir bir cifade olur. Bu işler yapar demek yani. Bir hadis-i şerif daha okumak istiyorum. Efendim La ilahe illallah ile ilki Bu da İbni Allah Radıyallahu Antunmadan rivayet edilmiş. Efendim günce e, bu Abbas radiyallahu anh'ın sürdüğü geçiyoruz bu veyahut Efendim şeyden geçiyoruz e, Durma bahçelerinin arasından geçiyoruz Peygamber Efendimiz'in meskidine gidiyoruz zamaz kılıyoruz Efendim geliyoruz Kuba tarafında Kuba'nın tarafında yani biraz böyle 4-5 kilometre mesafede e, durmalıkların arasındayız. Oradan geçerken bir haberi dedi ki Buralara e, sesini duyururmuş. Şey, e, Abbas sadiyallah, bir tek sesle bir efendim, şey yaptı mı, hidayet etti mi, bir ezan okudu mu, ta uzaklardan duyulurmuş. Peygamber Efendimiz hatta hastalarda bile o bir saksını bağıştırırmış ki her ses duysun, emri anlasın, uygulasın diye. İlk i̇şte, amcası Peygamber Efendimiz'in sevdiği sevgiler, sevgiler, amcalarından gerekli. Mekke'de kaldı demiştik ama mümin olarak kaldı. Böyle bir amcası biliyorsunuz. Buhut'ta şehit olan Hazreti Han'da neymiş bir heva. Efendim biz seyitlerin e, önde gelenlerden Peygamber Efendimiz'in şimdi. Şu, bu Abba'k bizimle amcasının oğlu vardı Abdullah. O da çok adil, çok güzel efendim. Çok yapıştığı için dedi. Güzel yaratmış. Kuşkuyu da güzel, adi de güzel. Efendim sureti de güzel. O rivayet ediyor Peygamber Efendimiz'e. Da ilahe illallahü sesha'u anka ilihâ is asem ve sesine bâden mineddelâ'i etâhel enshü. Efendim La ilahe illallah diyor. Bunu söyleyen kimken üzerinden doksan dokuz çeşit belayı cef eder. Doktan dokuz cin süt arzken ve ciz, yine, baden, gel, bela beladan 99 dokuz bab yani 99, 99, tür çeşidi cef eder. en aşağısı et hem kü insanın hasalanması, üzülmesi, tederlenmesi en en aşağısı bu sefer milislerin belaların insanın hasta şey, olması, yanlış sıkılıyor, hasta olduğu yani ki En aşağısı bu. Bunu söylediğim bundan başka daha yukarıya doğru 98 çeşit daha var. 99 çeşit belayı söyleyen insanın üzerinde keser daha ilahi kaza. <gülüyor> o zaman la ilahe illallah diyeyim ne kadar diyeyim hocam peygamber efendimiz söylüyor ben söylemiyorum okuduğum hadis kitabında var sizin filifanenizdeki hadis kitaplarında var okusanız göreceksiniz peygamber efendimiz diyor ki günde yüz defa la ilahe illallah diyen bir insan başka yerine dolunay gibi yüzü pırıl pırıl ay gibi parlayarak değil onun kadar yüzü parlak efendim, nurlu başka kimse olmaz daha çok diyenler Ağrı daha çok tersen O daha çok olur demek istiyor yani Demek ki o zaman ne lazım? de en, en aşağı Yüz defa La ilahe illallah İyi vermesi lazım müminleri Biz de bunu söylüyoruz de yüz defa La ilahe illallah Adetim olsun iyi ver Yüz defa La ilahe illallah <gülüyor> Yüz gün dolunay gibi olsun Mehtap gibi olsun Tırıl tırıl, tırıl nurlu Parlayarak başlar yerine öyle cevaplı gel Bunun tabi La ilahe illallahın müzanda da ne kadar ağır tepki bitiyorsun. Dünyadaki dertlere, belalara da şifası ve sayısı vardır. En en aşağısı efendim mutlulamlar, seberlenmek, süzültüsü. Onu bile tepederdim. Süzüldün mü? Hocamla, karınla, ailenle, komşumla efendim ticaret edilmezler bir şey oldu mu? Tamam. La ilahe illallah giyiver. Efendim la ilahe illallah diye geçti. <gülüyor> Allah-u Teala özellikle o sözü böyle özellikler verdi hasdeler vermiş hasaitler vermiş işte, yani, hava vermiş böyle faydası var bildiğimiz bilebilir bildiğimiz faydaları var onu söyledikçe insanın imanı kuvvetleniyor insanın kalbin nurlanıyor Nelere, nelere, nelere sayıyor sayıyor diye doksan doksan etti tabi hayvan e, insan takdir etti ama fakat fakat bu sayılarda hanımim söylüyorum ki bilmiyor var diye bunu adet edin sevgili kardeşlerim. Sizin de cevabımız çok olsun. Demek de yüzünüz görsün. Vaktiye dolunay gibi yüzünüz parlar. Sonuncu olarak efendim yine İbn-i Abbas radıyallahu anhmadan e, müjdeli bir hadis-i kerif. Ahmet-i ve rivayet ettiği bir hadis-i kerifi okuyarak sohbetini tamamlamak istiyorum. Laa ehade aviyeru minallah ve rızalike Halümem el fawa'id kema zahara min min Allah. min Allah. ve el Ha dafer bu hazirde ifadeyim. La laha min Allah. Allah'tan daha kıskanç daha gayretle hiç bir varlılık yoktur. Kıskan ki. Gayretli, gayretli diyoruz. Hani böyle hemen atabileşiyor. Şimdi kıptırmızı olmuyor diyor filan. İnsan bir şey hiç böyle şey yapışır. Efendim namus vesaire oldu. da ders Türkiye'de nasıl hemen taşlar çatılır efendim gayret birleşilir. Yani Allah'tan daha kıskanç daha efendim çekimde şey yoktur. Efendim böyle iddetlerini veren e, kızdan başka varlık yoktur. Yani bunlar da kızar, kullar da kıskançtır, karısını kıskanır, efendim bilmem ne, eşyasını kıskanır, kimseyi kullandırmaz, arabasını kıskanır, kimseyi bindirmez. Yani kaç bir suyduklu biliyorsunuz. E, Allah-u Zâle daha kıskancı yoktur. Ve rızanike işte bundan dolayı hal ve mazikta vahişe mazda haram, kâh ve mağbadan bütün kötülükleri, vahili ve vahasını, bütün kötülükleri ondan haram kılsın. Haram işlenmesin, sen kıslanır Allah'a, bak senin sözünü dinlemedin, seytana dinledi, bak helali işlemedi, harama sapsı, bak evvelerde şefazelik tarafından sapsı diye, onun için onları haram kılsın Allah-u Teala Hazretleri, ee, ve tabi yaparsa haram kıldığı şeyleri, zahirde görünen veya patında kalpte, işte, içte bitmete sat gibi içinde olan kötü gibi şeyleri yaparsa tabii Allah'ın o zaman gazabına uğrar. Yani sen, bir insan düşünür, sızıyor, oluyor, sana bir bakıyor, onun istemediği şeyi yaparsan ne olur? Yaparsa oluyor. sen böyle olur, böyle olur. E bu alemlerin Rabbi yeri yarı, yaratan alemlerin Rabb'ı kızarsa yapılır mı? Allah razı eder. Razı gelmez. Gayretlidir yani, gayretlidir, ki gayret et dedi. Yani gayret gibi titizlikle ki kayıra salak edip sürekli çalışarsan yok. Yok kardeş titizlikle öyle bir alışkanlık ne kızar yani. Ve la ehade ahap ile bilmesin Allah. Gelinmetti bedayi efendim eee metrik denen sevinçli oldu. Allah'tan daha çok kim denilen yanında sevinçlidir kendine olduğu başka varlık yoktur. Allah-u Teala Hazretleri hamd edilmesine, süpredilmesine ne edilmesine çok sevinir, o çok, çok sever. Allah da daha çok bunları sever hiçbir varlık olmaz. Evet biliyoruz insanlar da övülmeyi severler. Şimdi, bir de bir tanesi güzel bir şey söyleyeyim, fotoğrafı kabarır bir başarı olduğu zaman efendim eğer yazılmışta her şey üretir, atar. bu benim geçeceğimam, bu benim başarı dergem, bu benim gürelem. İşte ben falan falanca işi başardım, falan bir işi yaptım. Övülmeyi sever olur Ama en çok Allah sever. O halde tabii bütün övgüler de onundur aslında. Çünkü her güzelliği, her mükemmelliği, her başarıyı sağlayan fıtası yaratan da Allah'tır. Yani de bütün övgüler aslında Allah'a gider. Ve allah Teala Hazretleri hamd edilmesi, mededilmesi O halde ne yapacağız? Bu hadisin bu tarafından çıkacağımız ders nedir? Hamdi, şusru, efendim mesfi, senayı çok yapacağız. Çok şükür Ya Rabbi. Verdiğim imetlere hamd olsun Allah'a. Sana, sana şükürler olsun Ya Rabbi. Bak neler ihsan eyledin. Bak dünyada ne kadar insan var. Mesela ben şimdi dün düşünüyorum. Buralarda biraz çocuk var. Türkiye'de de yaz tabi. Amerika'da bile kadar nice insan yakardan e, ölüyor. Efendim ben de gün aşam bir üç iki kez su içtim. Hararet bastığı için. Çok yemek yemedim ama çok su içtim. Buz gibi başıma da gitti. da tatlı. Allah razı olsun. Efendim e, şimdi düşündüğüm dedim ki kendi kendime ey Esat. Afrika'da olsaydı bir dağ köyüse olsaydı su yok. Fıratlık var. Efendim sıcaktan bastırmış. Böyle dolabı yok. Buzdolabının içine hiçbir şey yok. Kutuları istemeseydik efendim ne olur da haliz? Çünkü Afrika'da binlerce insan ölmüş. Efendim Amerika'da yüzlerce insan ölmüş. İtalya'da, Yunanistan'da Sütlepler'de ne kadar insan ölmüş diyor. Neyse de, ben haberlerde okuyoruz burada. Biraz daha uluslararası manzara buradan daha geniş görünüyor. Efendim çok şükür ya Rabbi dedim. Şu su su, su, su serinli şu ev, şu, bar, şu nimetler çok şükür ya Rabbi dedim. Elhamdülillah. Yediğimiz, önümüzde yemediğimiz dolabımızda, ağzımızda, sağımızda, her şey var. E, nimetlerini saymak istedik bitiremeyiz. Bütçeceğiz ya Allah'a şükredik ve hamd edeceğiz. Fırhat vermek, göz vermek, vermek, vermek, vermek, vermek. E vermiş, göz vermiş, kulak vermiş, iman vermiş, evlat vermiş, iş vermiş. Efendim de bilmeyin ama şöyle sıkıntı var, işim ağrıyor tamam. Yani onların da, da hikmeti var. Fırhate kıymeti hastalık olmayınca bilinmez efendim. Eğer iyi de kazıktırsa, kadar çoktur. bu hafif bir şeyi kafasında takıp da efendim pespes, eee süt Allah Allah'a hamd et. Şu Allah'ın nimetlerinin kıymetini anlar ve o nimetleri gönderen Allahu Teala Hazretlerine şükretmek vazifetimiz. Vela ehadet, tahat ile izzül minallah. Ha faal deret de yanını özür dilenmeyi Allah'tan daha çok seven kimse de yoktur. Allah özür beyanınıza sever. Malzerep dilenmesini, af dilenmesini de sever. Şimdi en güzelce bu sebepten dolayı en zeden ve en seven rüfin. Bundan dolayı ilahi kitapları indirdi, Kur'an'ı indirdi ve peygamberleri bundan dolayı gönderdi. Niçin göndermiş? Yani ben Özür dilenmesini, af dilenmesini, mağfiret dilenmesini seven, severim ey kullarım. Hatanız da olsa, yüzünüz sana da olsa, suçunuz sus da olsa özür dilerim. Yarabbi işte ben bir cahillik ettim, bilemedim, kendimi tutamadım, nefsime uydum. Alanca zamanda şöyle bir gün açıklamıştım, seni affet yarabbi işte. ee, yüzüm kara, elim boş ama bundan sonra inşallah yapmayacağım yarabbi diye özür dilenmesini Allah çok sever. Allah'tan daha çok gelen yok. Bazı insanlar dünyalık dünyadaki insanlar özür dileyenini özür dileyenini, kabul etmezler. Senin malzemesini kabul etmiyor. Yalnız kendi içten attım dilen de. Efendim bazen malzemesi kabul etmez. Sen çok malzemesi kıvırtırıyorsun dilen de. Ama Allah-u Teala Hazretleri özür dilenmesini seviyor. Onun için suçlarımızdan özür dileyelim. Susurumuzu bilelim. Allah'a Yönelelim, el açalım, koyun ütüleyelim, gözümüzden yaştan beselim, affet bizi Allah diye. Şunutum. Hem biliyorum yani ben şimdi toplumu inceleyen bir üniversite hocesi olarak, efendim, el kalem tutan bir kimse olarak, bir araştırmacı olarak Gözler olmak, efendim ki bizim olarak toplumu bakıyoruz, Başka toplumları inceliyorum Başka toplumların çok sıra taraflarını görüyoruz. Avustralya'ya basıyorum, Antalya'ya basıyorum, Almanya'ya basıyorum, Ceren'e basıyorum. İkişteki tizansizlikleri, kitabı şirketi ki, kit siktirikleri yaptıkları görüyünce anlıyorum. İkişteki yüzümün bu mukayesef etkilenim var. Benim elimde fırsat olursa bazen arkadaşlara da çete yapıyorum. Evde bir kırbaç alacağım diyorum. Tamamen bir selahiyat olsa bak nasıl hata yapanların cezalandırılır ki yani ceza da nizamın bir parçasıdır hata yapanın cezalandırılmaması nizamın çöpresi cezap olur düzenin düzenli bir şekilde gitmesi için hatayı yapanın cezalanması lazım Amerika'da da böyle Avustralya'da da böyle Avrupa'da da böyle hadi bakalım bir trafik teferin tefer işlerinde yanlış bir hemen polis gelir hemen cezayı yazar. Neden? Ceza cezbeledi. Ceza o işin yapılmamasına yarıyor. Faydası var. Onun için ceza konuluyor. Dinimize de ceza var. Dünyamızda da ceza var. beşeri kanunlarda da ceza var. İlahi kanunlarda da var. Yani ilahi kanunlarda niye ceza var diye bir süre kalkıp da bu kalalık etmeye çalışmaz. Çünkü kendilerine iyice cezalar koyuyor insanlar. Kendi kurdukları beşleri nizamlarda da o kadar ağır cezalar kılıyor ki, buraya çöp dökmek yasaktır. Çöp Çöptür, dökken, efendim, çok kadar cezalandırılır. Burada şunu yapmak yasaktır. Şunu yapan, çok şu kadar dolar cezaya çarptırılır. Öyle levhalar var. Hani, tip tip tipliyor millet, oranın Yani o kadar parayı bastırıyor hakikaten. Türk tirahtan fazla giderken, şu kadar cezalar bizim arkadaşlardan birimizi Avustralya'da, efendim, bir yere yapışlar diye bastırmış. Efendim e, hızlı giderken polis yazalamış. 900 amer, e, avustralya doları geza. Az mı yani? Bir insanın maaşının büyük bir kısmı gezaya gitmiş. Büyük geza. Büyük geza oldu. Demek geldikten aman diyor yüzlü geçmiş. Sonra geçmişim. ceza çeykırıcı oluyor. Demek ki efendim dünyada bazı insanlar böyle özür bile kabul etmezler. Bu kadar yaptım ama beni artık polis ve geza yazmaz bir cezayı ver diyor, Yani özrünü kabul etmiş. Ama Allah özrünü kabul ediyor sevgili kardeşlerim. Özrünü çok beyan ediyor Peygamber Efendimiz. Bu özrünü sevdiğini beyan etmek için kaspar olduğunu, seter olduğunu, affedici olduğunu, afuvu, serim olduğunu belirtmek için. Ya Peygamberler göndermiştir buyuruyor. İlan etmek için. Erhan-ı zahim indiğini, ilan etmek için indirmiştir. Efendim kitabı peygamberleri müjdeci olarak göndermiştir. Ey insanlar Allah'ın rahmetiyle ümidinizi kesmeyin. Ya varım şunur varsa günahınız varsa özür değil diye bildirmek istedim. Onun için e, sevgili dinleyiciler ona bilir kuşuruk kuturuk sabahiniz vardır. Gençliğinizde yapmışsınızdır veya gün yaptırsınızdır veya sabah yaptırsınızdır. Kuttu ise hatanızı anlayın hatasını bilmek anlamak fazil etsin hatanızdan özgürlük değil Allah-u Teala hazretler aklını siz Allah affeder ama tabi ila yapmakla hazretler hazrederek efendim siz siz yani siz ben yaptığını yine yaparım ama siz değil demek olmaz. Allah hakini biliyor işte hazretler sen bu işi yine değil mi o zaman o öldür olmaz var olacak nadim olacağız var olacak. Efendim bir daha dönemeye az göz mü taktirdim. Allah'ın heraliyetleri bilerek, bir istediğim günahlarımızı affettim. Sizi rahmetine ertirsin. Nimetlerine altan edirsin. İnfuktan tekkürtü hatip eyletin. Kendisinin ve ibadetini güzel yapmamızı kolaylaştırsın. Kendisi kürtü ve etsin. Öncelikleri biraz daha uç nasip etsin bize de bütün hayırlar ıslane edersin, terleri cep eylesin, sözlerilerden, felaketlerden, hıfırsızlardan, sellerden, efendim bak belki de, de yağmurlar yağdı, yüz bir, hatta milyonlarca insan etkilendi. evsiz kaldı, hayvanları, işte tavukları, efendim, inekleri, evleri, parkları, eşyaları, hasara uğradı, Çin'de de aynı şekilde kişi, muhabbetler, efendim, seller, Mağzap, haribat yaptı. İşte da biliyorsunuz kaç defa e, zelzele oldu. Geri göğü yaratan Allah'a güzel sikret etmek lazım. Güzel kılıç edilmeyince birçok sikretler ve cezalar oluyor. Allah'ın Sehne da Hazretleri güzel insan olmayı, iyi insan olmayı, iyi mümin olmayı, ikraslı mümin olmayı, Allah'ın sevdiği kul olmayı, Peygamber Efendimiz'in sevdiği cümlet olmayı, cümlemize mektub hem dünyada hem ahirette bekenlikle, huzurla efendim, devletle, devletle, devletle, devletle saadetle yaşamayı nasib eylesin. Hastalıklardan, esaretten, Efendim kıtlıktan, felaketlerden, mutkibetlerden sorusun. Efendim cennetiyle, cemaliyle bir terap eylesin. Hukvani ekleme cümlemizi cümlemize nail aleyküm. Rahmetullahi öden efendim.